Kur'an-ı Kerim muhteşem muhtevasıyla evlerimizde dursun. Ama biz onun dilini bilmiyorsak, onun ortaya koyduğu terminolojiye vakıf değilsek, ona istediğimiz ihtimamı gösterelim. İstediğimiz gibi inanalım. E i̇nsanlar onun içinde değillerse şayet. Bir de, o bizim hayatımızın içinde değilse. O dinamik bir sistemin sesi soluğu. Siz onu hareket ettirmiyorsanız onun ortaya koyacağı aktiviteyi göremezsiniz ki pehlivan gibi bir şeyi ama eline, koluna, ayağına, bacağına zincir vurulmuş, ufuzun yerde yatıyor yani. Sadece o müzelik bir malzeme gibi, göstermelik bir malzeme gibi gelinir, bakılır, ziyaret edilir. Ne muhteşem meraklıtın heykeli filan. Şimdi bu ne kadar muhteşem olursa olsun, ağzına bir tane fermuar yapıştırmışlarsa, gözünü kapamışlarsa, kollarına zincir vurmuşlarsa, ayaklarına zincir vurmuşlarsa, millet onun içinde değilse o kendini ifade edemez ki veremez ki hayatın içinde değilse hayatın karşımıza çıkardığı ihtiyaçlar, zaruretler hatta tahsiniyet açısından bir kısım meselelerle siz ona müracaat etmeyi düşünmüyorsanız yine onu açamazsınız, çözemezsiniz keşfedemezsiniz yani sizin duygularınızda, düşüncelerinizde bir ihtiyaç mülazası olması lazım bir zaruret mülazası olması lazım, bir tahsiniyet mülazası olması lazım ki bakarsınız var mı bunun içinde, yok mu? O türlü meseleler hiç bilmiyorsanız 50 sene Kur'an-ı Kerim'e baksanız bir şey göremezsiniz. Şimdi ikisi de var bunların. Bir, Kur'an'ın tabileri, Kur'an'ı bilmiyorlar Kur'an derinliklerini. İki, o tamamen hayattan dışlanmış, bir kenara konmuş. Hayat içinde değil ki kendini ifade etsin. Hayat içinde değil ki siz onun gözünün içine baktığınız zaman o da bu derdin dermanı budur desin, hemen size sunsun. Çünkü o, tekrar ediyorum, bir dinamik sistemin sesi soluğudur. Ve ancak o kullanıldığı zaman, o hayata hayat olduğu zaman inkişaf imkanı bulur. Yoksa eli kolu bağlı durur orada. Bütün bunlar esasen geliyor, dönüyor, dolaşıyor, tabii bizim nesimize fatura ediliyor. Ve bu da iman eksikliği, işte haş o cümleden olarak. Ve eğer üzerimizde bir mükemmeliyet yoksa, bir temmiyet yoksa şayet, bu bizi mükemmeliyete taşıyacak, etemmiyete taşıyacak ve sonradan itibariyle Allah'ın rızasına götürebilecek şeye karşı alakanın nispetinden kaynaklanıyor. <gülüyor> Belki icmali bir iman yeter o insanı kurtarır. Fakat seviyesine göre değişik vesilelerle ifade edildiği gibi insan bir kısım hakaiki hangi seviyede görüyorsa ne ölçüde detaylarına kadar inebiliyorsa Cenab-ı Hakk'ın kendisini götürdüğü, koydu. O noktanın hakkını vermesi lazım. İnsan durduğu yer itibariyle mesul olur. Durduğu yer itibariyle sorgulanır. Hesaba çekilir. Mesul olur Allah dinde. Bu açıdan günümüzün insan eğer bu mevzuda tam açılma ise ahiretin haritası da verilecek ona. Mahşerin haritası verilecek. Kabirdeki durum tamamen ona verilecek. Kitapta icmal edilen şeyler belki sünnette tafsil edilecek. Nitekim öyle olmuştur. Yani sünnette çok küçük bir nokta halinde Kur'an-ı Kerim'de bulunan çok hususlar orada çok ciddi tafsile tabi tutulmuş. Bunlar bir yönüyle sizin ufkunuza göre en azından potansiyel olarak sizin ufkunuza göre bir şeyler ifade ediyor. İnkişaf eden eder ve aynı zamanda kendi kanaatını okur. Bir diğer yönü de insan eğer günümüzde böyle inkişaf etmeye müsaitse bence en azından merak da edecektir bu meseleyi. Yani nasıldır acaba benim, işte kabir nasıldır benim için? İşte o mevzuda sizin o merakınıza cevap veriyor. Acaba mahşer nasıldır yani? Acaba mizan dediğimiz şey nedir yani? Değişik yerlerde hep ele alınıyor, hep tartıdan bahsediliyor, hep ölçüden bahsediliyor. Miskal ağırlığı bir meselenin getireceği mesuliyetten bahsediliyor. Acaba sırat nasıldır? Acaba cennet nasıldır? Acaba cehennem nasıldır? Yani o detaylar sizin hem inanmanız açısından çok önemli hem de aynı zamanda meraklarınıza cevaptır bunlar. Ufkunuz itibariyle, idrakınız itibariyle bazı şeyleri soracaksınız. Çünkü siz artık bir tafsil toplumusunuz, bir inkişap toplumusunuz. Ama Kur'an-ı Kerim bir kitap işte. Her mesele hakkında o kadar detaylı bilgi vermesi de onun bir mucizesi. Diyeceksiniz ki işte bu hacımdaki bir kitabın neresinde bunca hakaik dediği gibi Bazen bir cümle, bazen bir kelime Bazen bir harf, hatta bazen Bir nokta, çok mana ifade ediyor ülema batının nokta mülazası Hat mülazası değil o Mesela İyyâke Nâbudu Nâbudu İyyâke Ya'budu olabilir Fakat onu Üstadın mülazaları içinde Nâbudu deyin O mütekelim var Gayrının girin. giren tedahil daireler halinde görün o cemaatleri görün. Kabe'nin etrafında halakalar teşkil etmiş. Ve sonra meselenin size açtığına şahit olacaksınız siz. Melekleri de aynı safta göreceksiniz. Belki Kabe'nin iz düşümü Sidretül Müntahaya kadar. Belki Beyt-i Mamur'a kadar. Hep aynı şeylere şahit olacaksınız. Belki Beyt-i girip çıkan, onu tavaf eden her gün Efendimiz yetmiş bin diyor, Keseb'den kinaye, Belki 70 milyon, belki 70 milyar, belki 70 katilyon. Melaike-i kirame bir girene bir kere de nasip olmuyor herkese, bir kere nasip oluyor. Belki onlar da dönerken esasen Kabe'nin etrafında dönüyorlar. Çünkü onun yüz düşümü, manası var. Hem Muhyiddin İbni Arabi, mütaatin Mekke'ye derken de esasen boşa bir söz söylemiyor bir manaya bağlıyor onu. İmam Rabban Hazretleri de Kabe'nin zatına çok vurguda bulunuyor mektubatında, değişik mektuplarında. Elimden gelseydi ben böyle bir şey derdim. Bu Ramazan-ı mahsus değil. Başka zaman da okunabilir. 5-6 saat her gün okuma imkanı olsaydı Kur'an-ı Kerim'de meşhur olma imkanı. Ben Kur'an-ı Kerim'in mübarek elfazı ı mübarekisiyle ittifa etmeyip de bir geniş tefsiri yani. Mesela Hamdi Yazı'nın tefsiri gibi bir tefsir okunsa, öyle bir şey okunsun Kur'an-ı Kerim'de. Yürekten yeniden bir kere daha selamlaşlar. Arkadaşlarınızdan bazıları zilal Kur'an'da okudular. Derin bir hazine o. Bazıları İbni Kesir'i belki bir kere mi iki kere mi okundu. Ben hatırlıyorum onu. Eski sistemin dışında farklı bir okuma şekli bu. Fakat bu yapılamayacaksa en azından Arkadaşlar mahalle de bakarak Önce bir kendilerine mahalle baksalar Her yüzün mahalline baksalar Biraz hızlıca Ramazan-ı Şerif'te yine Hatim okunsa temkinliği, dikkatli Saygıyla Kur'an-ı Kerim'e bir öyle bakılsa Mutlaka öyle bakmanın bile Ayrı bir feyize, ayrı bir bereketi vardır İçine bak mahrum bırakmaz Güler Kur'an bizim Atimize, ikbalimize Güler, onunla bir kere daha Sevinmek lazım onun sevinmesi de eğer melhuz ise o da sevinir onunla. Çünkü kendine karşı alaka gösteriliyor. Bir ikinci bir mesele de biraz daha dikkatli, biraz daha titiz yaşamak lazım. Lavaballik'ten uzak durmak lazım. Böyle Cenab-ı Hakk'ı görüyor gibi ona kulluk yapan insanlar mahiyetinde, insanlar çizgisinde temkinli davranmak lazım Ramazan-ı Şerif'te. Tavır ve davranışlarımıza Ramazan'ı aksettirirsek Ramazan'a Cenab-ı Hakk'ın teveccühü ise şayet ondan tamamiyetiyle istifade ederiz. Yani eğer birler yedi oluyorsa, yetmiş 70 oluyorsa, yedi yüz oluyorsa, yedi bin oluyorsa, yedi milyon oluyorsa bunlar insanların biraz samimiyetlerine, vefalarına Cenab-ı Hakk'a teveccühlerine duruşlarındaki ciddiyetlerine bağlıdır. Bu mesele de bir kere daha gözden geçirilmesi lazım sair işleri aksatmama kaydıyla varsa bir işimiz geceleri doğru dürüst ihya etmek lazım, teravihi temkinli, aradan çıkarma mülazasıyla değil, en önemli işimiz Ramazan-ı Şerif'te deyip teravihe kilitlenmek o teravihi, kalp ile eda etmek, dualarla bezemek onu, salat-ı selamlarla bezemek, bunlar yapılması gerekli olan şeyler Tabii sizin imkanlarınız paralarınız olsaydı derdim sağa sola sadakada bulunmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan-ı Şerif'te hissi semaatle coşmasını anlatırken esip gelen bir rüzgar filan diyorlar. Onu da yapın. Yapacak insanlar vardır. Ve böylece değişik bütün hayır kanallarını işleterek her kanaldan hayır ve bereketin defterimize akmasını sağlamak lazım. Çünkü orada katlanarak Geliyor her şey. Tabiri diğerle Hayır ve Hasenatın debisi çok yüksek oluyor Ramazanı şerifte. O zaman yan gelip yatmamalı. bence. Bazları teravih, tecrütün, tecrütu teravihin yerinde görüyorlar. Ama bence yani insan ya vitivacıyı bıraksa veya işte iki rekat bir namaz en azından gecenin bir fasından sonra da kalsa yeniden bu berze hayatına bir nur saçsa kabir hayatına bir nur saçsa, mülaza ihtilaflı olsa da eskiler biraz böyle tatili, yani müşterini biraz askıya, rolantiye almalarını Ramazan-ı Şerif'e bıraktıklarında Ramazan'da biraz daha fazla ibadete yumulma diyebilirsiniz. Yapıyorlardı. Ama şimdi bu meseleler ön planda ele alınmıyor. Hayat başkaları tarafından tamamen dünyevilik mülazasına göre planlanıyor. Ve siz birçok yanı yönü itibariyle belki ters bir programla karşı karşıya kalıyorsunuz. Mesela insanlara tatil verecekseniz, izin verecekseniz, demir çelik fabrikalarında çalışan, ateşin karşısında çalışan insanlar, yani onlara bir ay izin veriyorsunuz, onu Ramazan-ı Şerif'te verseniz, Oruç tutarken onlar orada aç, susuz, ter dökmeseler, yorulmasalar, bitkin düşmeseler. Gündüz orada harıl harıl ter döken bir insan, akşamda yemeğini yedikten sonra bitkin yatağa düşmek ister. Bu teravih kılsa da zorlansa kılsa da zorlanır, yine de zorlanır. Kaldı ki bazıları teravih vaktinde gelir oraya. Bu bir ay boyu herkes işini terk etsin demek değildir ille de bir tatilimiz olacaksa bizim yani ne olur o Ramazan-ı olsa herkes çoluğuyla çocuğuyla kendi köyünde kendi kentinde Ramazan-ı Şerif'i tutsa imsak imsak olur iftari da iftar olur orucu da orucu olur camilerin tadını çıkarır sonuna kadar ama tabi kimseye bir şey anlatamayız bunlar böyle bir şey söyleseniz hemen çok duymuşunuzdur çok duymuşumdur duymayanlar duysunlar. Çalışmak da ibadettir. Ağzınızın payını alırsınız. Ona ibadet değil diyen mi var yani? Allah çalışmayı da nazara veriyor. Fakat onu getirip ibadetin yerine koymanın da lütfen saygısızlık olduğunu kabul edin. Katmerli bir saygısızlık. İbadet gelip haddini aşarak işin yerini almıyor. Çalışmanın yerini almıyor onlar orada bir yönüyle böyle çok layık mülazayla davranıyorlar. Senin saham benim saham diyor o. Şimdi sen getirip işi onun çalışma, ibadetin yerine koyunca orada çok fazla seküler Eski diye bağlı bir şey oldu ama insanlar belli ölçüde kendilerini Allah'a yakın hissettikleri bir aysa Ramazan-ı Şerif ve gerçekten onda bir incelme varsa ve herkes kendisini ona yakın hissediyorsa az da olsa, İhsan şuurunun hakikatin anlama mevzuunda bize bir fikir veriyorsa, yani her ibadet, her, her hasrını eğer katlanarak insana geriye dönüyorsa, bu irşadın sevabı da çok önemli, onun gibisini yapamazsınız Efendimiz ve buyuruyor. Demek ki bizi bir yere götürüyor o. Şimdi böyle bir dönemde hem irşad eden kazanır, hem irşad edilen kazanır yani. O da belli ölçüde yaklaşmış talebe haline gelmiş, namzet hale gelmiş demektir. Potansiyel insanlı açık hale gelmiştir. Bence o da önemli bir şey. Hüsusiyle müminler arasında değişik zamanlarda vazife-i ubudiyetini ihmal eden uzak duran insanlara yani Ramazan'la Ramazan'ın çağrıştırdığı mülahazalarla deneyip bir kere daha yaklaşmak, bir kere daha bir şey anlatmak, biraz olsun derinleşmesini sağlamak sabit kadem olmasını Allah'ın izni inayetiyle sağlamak, bunların geriye dönüşü çok farklı olur. Allahümme inna ala zikir keşir keşir keşir Allahümme inna neselükel ve tuqa vel afaf vel gina. Ya arhamen rahimin erhamna ya ghaffar ya settar ighfir dhnubena vesture yubena vela tuahizna innesina ev akhta'na ولا تخسنا في الدنيا ولا آخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه السلام.